ve senevi zemin ağacının ahiri ise ikinci güzde o ağacın gördüğü bütün vazifelerini ve esma-i ilahiye karşı ettiği bütün fıtri tesbihatlarını ve gelecek bahar haşrinde neşr olabilen bütün sahayfi amallerini zerrecik ve küçücük kutucukların içine koyup Hafiz-i Zülcelal'in deste-i hikmetine teslim eder. Huvel ahiru ismini hadsiz dillerle kainat yüzünde okur. Ve bu ağacın zahiri ise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 ve hatsiz fakriyle ve acziyle beraber hatsiz maksatları ve arzuları ve nihayetsiz düşmanları ve onu inciten zararlı şeyleri bulunan bir bıçarezi zihayatı ve istidatça en zengini ve lezzeti hayat ciyetinde en müteellimi ve lezzetleri dehşetli elemlerle aludede ve bekaya en ziyade müştak ve muhtaç ve en çok layık ve müstehak ve devamı ve saadet ebediyeyi hatsiz dualarla isteyen ve yalvaran ve bütün dünya lezzetleri ona verilse onun bekaya karşı arzusunu tatmin etmeyen ve ona ihsanlar eden zatı perestiş derecesinde seven ve sevdiren ve sevilen çok harika bir mucize-i kudreti samedaniye ve bir acubi hilkat ve kainatı içine alan ve ebede gitmek için yaratıldığına bütün cihazatı insaniyesi şehadet eden böyle yirmi külli hakikatlar ile Cenabı Hakk'ın hak ismine bağlanan ve en küçük zihayatın en cüzi ihtiyacını gören ve niyazını işiten ve fiilen cevap veren hafizül celal'in hafiz ismiyle mütemadiyen amelleri kaydedilen ve kainatı alakadar edecek efalleri o ismin katibini kiramlarıyla yazılan ve her şeyden ziyade o ismin nazarı dikkatine mazhar bulunan bu insanlar elbette ve elbette ve her halde ve hiçbir şüphe getirmez ki bu yirmi hakikatin hükmüyle İnsanlar için bir haşr-ü neşir olacak ve hak ismiyle evvelki hizmetlerinin mükafatını ve kusuratının mücazatını çekecek ve hafiz ismiyle cüz'i külli altına alınan, her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecek. Ve dar-ı bekada saadet-i ebediye ziyafetgahının ve şekavet-i daime hapishanesinin kapıları açılacak ve bu alemde çok taifelere kumandanlık yapan,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 Hak ve Hafiz ve Hakim ve Cemil ve Rahim isimlerine şahadet eden bütün mevcudat onu reddeder. Yüz derece muhal ve bin ve cihle mümtenidir derler. İşte biz halikimizden haşre dair sorduğumuz suale Hak, Hafiz, Hakim, Cemil, Rahim isimleri cevap verip derler. Biz Hak ve Hakikat olduğumuz gibi ve hem bize şahadet eden mevcudatın tahakkuku misüllü.